İzahı. Hadisi şerifte son zamanda kötülüğe önder olacak zalim amirler ve koruyucuların hali beyan buyrulmuştur. Ayrıca genç kadın ve erlerin beraberce kalkıp oturmalarına işaret etmiştir. Şimdiki gençlerimizin bir arada bulunmaları ve birbirine tuzak olmalarını da beyan etmiştir. Hali hazırda giyim kuşamlardaki vücudun bir tarafı açık diğer tarafı sadece teni örtüp bedenin güzelliğini açıkça gösteren pek çok modaların şekline beyan buyurmuştur. Ez cümle, giydikleri halde çıplaktırlar, hayrıdan yüz çeviricidirler, fitne ve fesada meyledicidirler, cümleleri tamamen başımıza gelen belayı bildirmektedir. Bilakis insanların bu giyim kuşamları lanetin yağmasına sebep olmaktadır. Erkeklerin de hanımların bu haline razı göstermeleri sebebiyle zayıf bir imana sahip olmaları ve aynı gazaba uğramalarında şüphe yoktur. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı Esma, üzerinde ince elbise bulunduğu halde Resulü muhteremin huzuru saadetine girmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halde Esma'yı görünce ondan yüz çevirmiş ve sonra, Ey Esma! buluğ çağına eren kadınlara bundan! eline ve yüzüne işaret ederek başka görülmesine ruhsat olmadığını bilmez misin buyurmuştur.